Evet, Bismillahirrahmanirrahim programımızı şöyle ilk sorumuzla açalım hocam. Artık yavaş yavaş Ramazan umracıları de yola çıkmaya başladılar herhalde hocam ki Sorularımız gelmeye başlıyor. Haremi Şerif'te namaz kılarken Kabe'ye bakılması gerekir mi? Rehberler tarafından bazen ısrarla söyleniyor bu konu diyorlar. Şimdi namaz kılarken asıl olan e, secde mahaline bakılmasıdır. Hı hı. Yani Kabe'de de yani Kabe'yi gördüğümüz zaman da asıl olan secde mahaline bakılmasıdır. Ancak Kabe'yi görüyorsa Kabe'ye de bakılabilir. Hı. Ama asıl olan secde mahalline bakılmasıdır. Ben Kabe'ye baktım olur mu? Denirsen evet olur. Bakılabilir. Namaza bir halal gelmez, bir zarar gelmez. Evet. Ama asıl olan Kabe'de Kabe'ye bakmak değil yine secde mahalline bakmaktır. Yani sayır zamanlarda namaz kılarken secde baktığımız gibi Kabe'de de namaz kılarken secde mahalline bakarız. Asıl Hı. olan budur. Ama bakılmış olsa da biz evet, herhalde olmaz. Evet, evet. Baktıysa bir meşkul olmaz. Evet.